Bismillahirrahmanirrahim Meydan Medya sunar İlim kapısında verdim yılları Dinlediğim hak diyen alim cennete giden bütün yolları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 anayasa hakkında olacaktır. Dünya çapında, beldelerde ve insanlar arasında hükmedilen bu anayasa ve kanunlar hakkında, her Müslümanın bilmesi gerekenler nelerdir? Allah Azze ve Celle'den yardım dileyerek diyorum ki, bu hakikatleri her Müslümanın bilmesi gerekir. Birinci hakikat, bu anayasa ve kanunlar cahiliye hükmüdür. Bu birinci hakikat. İkinci hakikat ise, bu anayasa ve kanunlar, Yahudi ve Hristiyanların hevalarından türetilmiştir. Onların dinine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmazlar. De ki asıl doğru yol Allah'ın hidayet ettiği yoldur. Şayet sana gelen ilimden sonra onların isteklerine, arzularına uyarsan seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulursun. Bakara 120 Üçüncü hakikat bu anayasa ve kanunlar bir dindir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Yoksa Allah'ın izin vermediği şeyleri, kendilerine dinden şeriat kılan, kanun yapan ortakları mı var? Şura 21 Sünnet ve cemaatin bu anayasa ve kanunlar hakkında söyledikleri bazı sözler vardır. Ve naklederken dürüstlük adına onların sözlerini yazdıkları gibi okuyacağım. Sonra ikinci kısım Bizim onlara karşı duruşumuz, tavrımız nasıl olmalıdır? Ancak onların biz Müslümanlara karşı duruşlarına, tavırlarına gelince ise ayetin birinci kısmında Allahü Teala buyurdu ki onların dinine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. O halde bizden dinimizi terk edip dinlerinde kendilerine uymamızı istemekteler ve onların bizden razı olmaları ancak bununla gerçekleşir. Kişi dinini ne kadar terk ederse bir o kadar da Yahudi ve Hristiyanlar ondan razı olurlar. Ancak kim onları tamamen razı etmek isterse, senin de bildiğin üzere onların düşmanlığı gruptan gruba değişiklik gösterir. Ancak dinlerine bağlı olan ve Allah Azze ve Celle'nin haklarında, Ey iman edenler! İslam'a bir bütün olarak girin, şeytanın adımlarına uymayın. O sizin için apaçık bir düşmandır buyurduğu, ehli sünnet ve cemaate olan düşmanlıklarına gelince, bu grup İslam'ın tamamını bir bütün olarak aldığından ötürü, Yahudi ve Hristiyanlar asla bunlardan razı olmazlar. Bunlardan kastım ise İslam'ın barışçıl yönünü almayıp bilakis barışçıl İslam'ın güç yönünü alıp silah kaldırarak öldüren ve öldürülenlerdir. Bu tür ehli sünnet vel cemaatten Yahudi ve Hristiyanlar asla razı olmazlar. Bu grubu olan düşmanlıklarına da gelince sen bunun her zaman savaş ve orduları kullanma yoluyla olduğunu görürsün. Bu da Allah subhanehu ve Teala'nın şu sözünü doğrulamaktadır. Şayet güç getirirlerse sizi dininizden döndürünce edek sizinle savaşırlar. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanların savaşları Müslümanlardan olan bu grubadır. Ancak cihadı terk eden Müslümana, cihadı terk eden mümine veya İslam'ın barışçıl yönünü alan kimseye gelince Yahudi ve Hristiyanlar bu kimselerden razıdır. Lakin yüzde yüz razı değillerdir. Bilakis bütün Müslümanların kendileri gibi olmalarını isterler ve bu İslam'ın barışçıl yönünü alan kimselerden kastım ise camiye gelip namaz kılan, sonra da evine giden, daha sonra da iş yerine giden, dinin sadece bu yönünü alan kimsedir. O ki bu üçgenin içinde döner, dolaşır ve hiçbir gün yüzü Allah için çizilmez, işkence görmez. Dünyanın her yerinde Müslümanların ırzlarının çiğnen dini, Allah Azze ve Celle'nin dininin bir kenara itildiğini, ve şeytanların anayasa ve kanunları ile gelerek beldelerde ve insanlar arasında hükmettiklerini gördüğü halde ancak İslam'ın barışçıl yönünü almaktan razı olur. Batı, batıdan kastım ise Yahudi ve Hristiyanlardır, zaten bizden barışçıl insanlar olmamızı istiyor. Dolayısıyla bu Müslüman gruba karşı olan düşmanlıkları öldürmek ve hapsetmektir. Ancak kendisini İslam'a nispet eden kimselere olan düşmanlıklarının ise bazı sebepleri vardır. Onların Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen tağutlardan bir tautu düşman edindiklerini görürüz ve düşmanlıklarının sebebi ise maslahatların çatışmasıdır. Bir maslahatları vardır ve bu tağutun varlığı bu maslahatlarına engeldir. Lakin çoğunlukla buna savaşla düşmanlık etmezler. Bilakis ekonomisini kuşatmakla ve bu gibi şeylerle düşmanlık ederler. İran'la ve başka beldelerdeki tağutlar ile olan halleri gibi. Dolayısıyla bu dikkat etmemiz gereken birinci kısımdır. Allah azze ve celle Yahudi ve Hristiyanların bizlerden ne zaman razı olacaklarını ve ne zaman razı olmayacaklarını açıklamıştır. Bir meseleyi kaçırdım, ona da değineyim. Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlardan silah taşıyanlara düşmanlık edip onlara savaş ilan ettiklerinde Müslümanları kendilerine sevimli gelen bir adla adlandırdılar. Onlara terörist dediler ve onlar ehli sünnet ve cemaatin kendilerine teröristler denilmesinden ''Lezzet aldıklarını unuttular. Bu Allah Azze ve Celle'nin onları rezil etmesindendir. Başka bir isim seçmediler. Bilekis Allah Azze ve Celle'nin bu grup için benimsediği ismi seçtiler. Allahü Teala buyurdu ki, ''Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için tahsis edilmiş besili atlar hazırlayın. Onunla Allah düşmanlarını, kendi düşmanlarınızı ve sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği gizli düşmanlarınızı korkutursunuz.'' Enfal atmış. Tercümanın notu. Terörist kelimesinin kökeni yukarıdaki ayeti kerimede geçen Turhibune kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla bu kimseler, mücahidler ellerindeki basit imkanlarla savaşa hazırlık yaptıklarında, Amerika'nın sırtını dayadığı, dünyanın diğer ucuna korku saldılar. Biz dünyanın bir ucundayız, onlar ise öbür ucunda ve buna rağmen kendi beldelerimizde silah taşımamızdan razı olmuyorlar. Bu ise yakinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini doğrulamaktadır. Bir aylık yol kadar yerden düşmanımın kalbine korku salmak ile yardım olundum. Onlar Allah Azze ve Celle'nin bu grubu vasf ederek şöyle dediğini unuttular. Kalplerinde size dair var olan korku Allah korkusundan daha çetindir. Bu onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Haşr 13 Eğer bir Müslüman savunmasız bir halde İslam'ı bir bütün olarak alırsa, o zaman Allah Azze ve Celle o Müslümanı Yahudi ve Hristiyanların kalplerinde Allah Tebareke ve Teala'dan korktuklarından daha fazla korkacakları bir korku kılar. Kalplerinde size dair var olan korku Allah korkusundan daha çetindir. Fakat bir şartla ayette geçen sizler kelimesinin ehlinden olacaksın. Kendisini İslam'a nispet eden niceleri vardır ki, ellerini onların, Yahudi ve Hristiyanların ellerinin üzerine koymaktadır. Bu tür insanlar, Allah Azze ve Celle'nin haklarında sizler buyurduğu kimseler kapsamına girmezler ve şu an nice vardır ki, terör ve teröristlerle, mücahidlerle savaşmak için Hristiyanların askerleriyle yarışmaktalar. Bu kimseler, ayette geçen sizler kelimesi kapsamına girmezler ve nice rezil kimseler vardır ki, yakinen Allahu u Teala'nın haklarında Sizler buyurduğu kimselerden değillerdir. Bu tür kimseler ayette geçen sizler kelimesi kapsamı dışındadırlar ve bu onların Müslümanlardan razı olmalarıyla ve ne vakit razı olacaklarıyla orantılıdır. Peki bizim Yahudi ve Hristiyanlara karşı duruşumuz, tavrımız nasıl olmalıdır? Allahü Teala bizleri onların hevalarına uymaktan sakındırmıştır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır: Şayet sana gelen ilimden sonra onların isteklerine, arzularına uyarsan seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulursun. Bakara 120 Dolayısıyla onlar bizden razı olmak için bizden dinimizi terk etmemizi istiyorlar ve Allah Sübhanehu ve Teala bizleri Yahudi ve Hristiyanların hevalarına uymaktan sakındırıyor. Bütün bu anlattıklarımızın konumuz olan anayasa ve kanun ilgisi var diyebilirsiniz. Cevap olarak diyorum ki Batılı ülkelerin ve Yahudilerin senin de bildiğin üzere benimsedikleri bir dinleri var. Lakin şu an onlar Fransız devriminden hemen sonra dini hayattan ayırdılar ve dinleri kilisenin içine hapsolunmuş bir hale geldi ve dünya işlerini oluşturdukları kanunlar ile yönettiler. Devrimin sloganı özgürlük, kardeşlik ve eşitlik idi. Daha sonra bu sosyalist özgürlük birimi adı altında İslam ülkelerine nakledildi. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar şu an kendi dinleriyle hükmetmiyorlar. bilekis hevaları, oluşturdukları ve kendileri için razı oldukları kanunlar ile hükmediyorlar. Ve sen son dönemlerde hallerinin ne olduğunu biliyorsun. Amerika silah gücüyle de olsa demokrasinin başka beldelere taşınmasına öncülük etti. Onlar sadece demokrasi yoluyla hükmeden hükümetlerden razı oluyorlar ve yakinen bu onların dinlerinden değildir. Çünkü Eflatun, Platon, Musa'dan Allah'ın salat ve selamı onun ve Nebimizin üzerine olsun önce yaşamıştır. Dolayısıyla dinlerini de hadilerini aştılar ve milattan önceye döndüler. O devrin hevalarıyla geldiler ve onlar kendilerine bu hevalar ile hükmettikten sonra başkalarına da aynı hevalar ile hükmetmek istiyorlar. Bunların dinlerine göre değil de bilekiz hevalarına göre hükmettiklerini sana ispat etmek için fazladan şunları eklemek istiyorum. Sana iki örnek zikredeceğim ve ayrıca bu zikredeceğim örnekler apaçık örneklerdir. Örneğin Hristiyanlık dininde boşanmak caiz değildir. Hristiyan bir erkek, Hristiyan bir kadın ile sözleşme yaptığında bu sözleşme ölene kadar bozulmaz. Biri bir kıtada, diğeri başka bir kıtada ayrı yaşıyor olabilirler. Ancak sözleşme bağlayıcı olduğu için devam eder. Kendi kitaplarında mevcut olan bu evlilik sözleşmesi Rab tarafından yapılan bir sözleşmedir. Ve Rabbin yaptığı bir sözleşmeyi kimse bozamaz. Kendileri böyle diyorlar. Bu nedenle sözleşme bağlayıcıdır. Evlilik sözleşmesi bozulmaz. Bu onların dini. Ama bu din son yüzyılda insanları tatmin, razı etmedi. Geçen yüzyılın 50'li yıllarında İtalya'da yani 1950'lerde ve sonrasında hevalarına göre hükmetmeye başladılar. Boşanmanın caiz olmadığını kendileri için bir kısıtlama olarak gördüler ve ve bu dini kısıtlamadan kurtulmak istediler. Hükümetten İtalyan bir kişinin karısını boşamasına izin veren bir yasa çıkarmasını talep eden gösteriler yaptılar. O dönemde yükselttikleri sloganlar arasında pankartlarda şunlar yazılıydı. Yalnızca hayvanlar boşanmaz, insanlar ise boşanır, kendilerini hayvanlara benzettiler. Gerçek Hristiyanlığı ve Allah'ın Nebisi İsa, salat ve selam onun ve Nebimizin üzerine olsun... ''Zamanındaki Hristiyanlığı bunların vasfettiği şeylerden istisna tutuyoruz.'' İtalyan hükümeti bu gösterilere itibar etmek zorunda kaldı. Ardından konuyla ilgili oturumlar ve müzakerelerden sonra İtalyan bir Hristiyanın dinine aykırı olarak karısını boşamasına izin verecek bir yasa çıkarmaları gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar. Bazı haberlerin aktardığına göre bu yasanın çıkmasından sonra İtalyanlar elde ettikleri kazanımın sevinciyle sokaklara döküldüler ve ve onlardan biri İslam görünüşlü birini gördüğü zaman ona elini uzatıyor, elini sıkıyor ve diyor ki Şu an ben de senin gibi boşayabiliyorum Öyle ki fıtratlarına döndükleri zaman bile dinleriyle değil hevalarıyla döndüler Dolayısıyla bu onların dinidir Dinleri boşanmaya izin vermiyor Hevaları ise izin veriyor Özellikle İtalya'dan bahsettim Çünkü İtalya'da Vatikan denilen küçültülmüş bir ülke var Onların en yüce papası bu şehirdedir Papa olarak tanınır. Ne onların papaları ve yanında duranlar ne de Vatikan bu gösterilere dine muhalefet ettiği için engel olamazlar. Kendi dinlerine aykırı olduğunu bildikleri halde İtalyan hükümetinin böyle bir yasa çıkarmasına engel de olamazlar. Çünkü o beldeleri dinleri ile değil hevaları ile yönetiyorlar. Bu bir örnek. Başka bir örnek ise Yahudilik dini on emir üzerine kurulmaktadır. Hırsızlık yapma, zina yapma, yalan söyleme. On emir ve bu emirlerden biri de zina yapmamaktır. Bu onların dinidir. Lakin dinlerini ve fıtratlarını terk edip hevalarıyla hükmetmeye başlayınca sokaklarda yürüyen hayvanlara dönüştüler. Allah seni bundan korusun. Süvarilik asrında yani 16. asırda o asırlar süvarilik, mertlik ve savaş asırları olarak bilinirdi. Süvari evinden çıktığı zaman karısına demirden olan iffet elbisesi giydirirdi ve kimse ona dokunamazdı. Ancak dinlerini terk edip kendi ile hükmetmeye başlayınca ortaya cinsel üreme sisteminden haya etmeyen bir nesil çıkardılar. Kadını erkeği haya etmiyorlar. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar şu an kendi dinleriyle değil hevalarıyla hükmediyorlar. Söylediklerimizin konuyla bağlantısına gelince batılı ülkeler İslam ülkelerine girdiklerinde tarihte sömürgeci olarak tanındılar ve bu şekilde tanımlamaları da musibetlerden biriydi. Müslüman çocuğun tarihi okurken şöyle dediğini görürsün. İngiliz sömürgeciliği, Fransız sömürgeciliği ve İtalyan sömürgeciliği. Bu kafa karıştırmak, yanıltmak ve bu sözün ruhlar üzerindeki etkisini azaltmak içindir. Çünkü sömürgecilik kelimesinin ek bir kelime olduğunu ve kökeninin imar, yapı kelimesinden geldiğini herkes bilir. Herhangi bir adama İngilizler işgal ettikleri bölgelerde ne inşa ettiler? Fransızlar işgal ettikleri İslam ülkelerinde ne inşa ettiler ve hangi bölgeleri inşa ettiler diye sorduğun zaman sana cevap veremez. İslam beldelerini işgal eden İtalyanları sömürgeci olarak adlandırmamız yanlış değil midir? Bilakis bunların insanları köle yapanlar ve köleleştirenler olarak adlandırılması daha doğrudur. Çünkü bu ikinci kelime köleleştirenler ruhlarda tiksinti yaratan bir kelimedir. İtalyanlar bizi falanca seneye kadar köleleştirdiler dediğin zaman nefisler bunu kabul etmiyor ama bizi yüzyıl boyunca sömürdüler dediğinde bunun nefislerdeki etkisi daha hafiftir. Şimdi konumuza geri dönelim. Batılı ülkeler Müslümanların dinlerinden uzaklaştığı bir zamanda İslam ülkelerine girdiler ve bu dönemde insanlar Batı ülkelerinin gelişme ve büyümede uzun bir yol kat ettiğini gördüler sonra da bilerek ya da bilmeyerek onların, batılıların bu gelişmelerinin ve bu ilerlemelerinin nedenini dinlerini terk etmelerine bağladılar. Bu yüzden geliştiler dediler. Bizlerin de dinimize sımsıkı sarıldığımız için geride kaldığımızı ve onlara yetişmek ilerlemek ve gelişmek istiyorsak onların yaptıklarını yapmamız ve dini terk etmemiz gerektiğini öne sürdüler ve bu da oldu zaten. Ve insanın toplumsal bir varlık olduğunu ve ancak bir sistemin hükmettiği düzenli bir toplumda yaşayabileceğini söylemiştik. Şeriat bir kenara itildiğinden anayasa yazma komisyonu olarak tanınan bir grup geldi. İslam ülkelerine beşeri kanunlar oluşturmaya başladılar. Bu kanunlar ve bu anayasalar geçen yüzyılın 20'li yıllarında, 1920'lerde oluşturulmuştur ve günümüze kadar da gelmektedir. İş şüphesiz bu komisyonların bir anayasa ve kanun hazırlarken başvuracakları kaynaklara sahip olmaları gerekir. Bu yüzden bunların yanındaki kaynağın şu olduğunu görürsün. Birinci olarak dediler ki zira ne kötü bir şey dediler. İslam şeriatı teşri, yasama kaynaklarından biridir. Diğer kaynak ise ülkemizi köleleştiren devletten alınmıştır. Ülkemizde yazılan bu kanun işgalci Fransızların kanunlarından türetilmiştir. Ancak Irak ve bu gibi ülkelere gelince kanunları İngiliz kanunlarından türetilmiştir. Irak yasaları İngiliz yasalarından, Suriye yasaları Fransız yasalarından, Libya ve Cezayir yasaları ise İtalyan yasalarından etkilenmiştir. Çünkü bu kanunlar anayasa yazma komisyonu için teşri, yasama yapma kaynaklarındandır. Dolayısıyla İslam şeriatı bir kaynak, Yahudi ve Hristiyanların kanunları bir kaynak, üçüncü kaynak ise anayasa yazma komisyonunun hevasıdır. Bu, onların toplumu ıslah edeceğini ve toplumun hallerini düzelteceğini düşündükleri, yasama yapma kaynaklarıdır. Anayasanın kaynaklarından biri olan İslam şeriatını ele alacağız. İslam şeriatını teşride, yasama yapmada bir kaynak haline getirdiklerinden ötürü, İslam'a ve Müslümanlara karşı lütuf sahibi kimseler olduklarını zannedip övünüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kelamı ile insanların kelamını aynı seviyede tutman, senin küfre girmen için yeterlidir. Allah Azze ve Celle'nin kelamı ile Yahudi ve Hristiyanların hevaları hiçbir olabilir mi? Bilakis dahası eğer buna karşı da çıkılıyorsa o zaman kaynaklardan biri olan Yahudi ve Hristiyanların hevaları kaynak olarak İslami kaynaktan daha öncelikli kabul ediliyor demektir. Yahudi ve Hristiyanların sözleri ve hevaları ile Allah Azze ve Celle'nin kelamını aynı seviyede tutmaları onlar için bir kötülük ve riddet olarak yeterlidir. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini Şeytanın hükümleriyle aynı seviyede tutmaları onlara riddet olarak yeterlidir. Geçen derslerimizde bu kanunların şeytanın bir vahiy olduğunu söylemiştik ve bu şeytani vahiy Allah Azze ve Celle'nin şeriatı ile bir tutulur hale geldi. İslam şeriatı anayasa yazma komisyonu için bir kaynak ve o beldenin kanunları da bir kaynaktır. Kesinlikle bu kimseler kendilerinin İslam'a ve Müslümanlara karşı lütuf sahibi kimseler olduklarını zannetmesinler. Allah Azze ve Celle'nin kelamını, beşerin kelamı ile aynı seviyede tutanlarda hiçbir lütuf yoktur. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini, şeytanın hükümleri ile aynı seviyede tutanların hiçbir lütfu yoktur. Bunların hiçbir saygınlıkları ve lütufları yoktur. Kötü durumlarda onlardan daha iyi olanlar var. Biz onlardan bile razı olmuyorken, bunlardan nasıl razı olalım? Uluslararası İnsan Hakları Yasası Bu yasa, geçen yüzyılın 50'li yıllarındaki 1950'lerdeki Lahey konferansında hazırlanmıştır. Allah'ın beldelerinden farklı insanlar uluslararası bir insan hakları yasası hazırlamak için bir araya geldiler. İçlerinde farklı dinlerden ve ırklardan insanlar vardı. Bu yasaları yazdıktan sonra kendisine dayanarak çıkardıkları bu kanunların kaynaklarını ispat etmek istediler ve birinci olarak dediler ki İslam şeriatı uluslararası yasamanın ana kaynağıdır. Bunu söyleyenler kafirlerdir. Ne kendisini İslam'a nispet edenler ne de mürtetler, Bilakis asli kafirler dünya çapında insan hakları hukuku kanununu oluşturduklarında İslam şeriatının uluslararası yasamanın ana kaynağı olduğunu itiraf edip ikrar ettiler. Ancak bunların içinde habis bir Yahudi adam vardı. Bu kişi İslam şeriatı uluslararası yasamanın esas kaynağıdır ibaresine karşı çıktı ve dedi ki hayır İslam şeriatı uluslararası yasamanın kaynaklarından bir kaynaktır. Bunlar mukayese yaptıkları zaman uluslararası insan hakları olan Anayasa Yazma Komisyonu'na göre mukayese yapmıyorlar. Bilakis habis bir Yahudinin hevasına göre mukayese yapıyorlar ve onun söylediği hiçbir şeye de muhalefet etmiyorlar. Allah'ın kelamı ile beşerin kelamının aynı seviyede tutulmasından Allah'a sığınırım. Allah'ın hükümleri ile şeytanın hükümlerinin aynı seviyede tutulmasından Allah'a sığınırım. Ve işte bu kendisiyle oyundukları şeydir. Hevalarına uyan, kişisel statüler denilen şeyler dışında şeriatten hiçbir şey almadılar. İslam'ı bu aldıkları şeylerle de kendi haline bırakmadılar. Bilakis onunla oynadılar, tahrif ettiler. Miras meselesine bak, boşanma meselesine bak, evlilik meselesine bak. Onlar bütün bu meseleleri İslam'dan aldıklarını söylüyorlar. Lakin aslında tahrif edip aldılar. Dolayısıyla İslam'da hevalarına muvafakat etmeyen şeyleri almıyorlar. Anayasa hakkında veya anayasaya karşı duruşumuz, tavrımız hakkında konuştuğumuzda bu meseleyi geniş bir şekilde ele alacağız Allah'ın izniyle. Dolayısıyla İslam şeriatı yasama kaynaklarından biridir ve ikinci kaynak ise İngiliz, İtalyan, Fransız ve Amerikan kanunlarıdır. Konumuzun başında Yahudi ve Hristiyanların dinleriyle değil hevalarıyla hükmettiklerini söylemiştik. Anayasa yazma komisyonu Fransız, İngiliz, İtalyan veya Amerikan yasasından bir madde aldığında yakinen anlaşılıyor ki bu kanunlar Yahudi ve Hristiyanların hevalarından türetilmiştir. Bu onların dini değildir, hevalarıdır. Dolayısıyla bu kanunlar Yahudi ve Hristiyanların hevalarındandır. Ne İslam dininden, ne Yahudi dininden, ne de Hristiyanların dinindendir. Bilakis Yahudi ve Hristiyanların hevalarındandır.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 Yahudi ve Hristiyanların hevalarından yasalar çıkaranlaradır. Şayet sana gelen ilimden sonra onların isteklerine, arzularına uyarsan seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulursun. Allah subhanehu ve teala Yahudi ve Hristiyanların hevalarına uyanları dost edinmiyor ve onlara yardım da etmiyor. Seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulursun ve sen de kesinlikle bilirsin ki Zafer ancak Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Yardım, zafer yalnızca izzet sahibi, her şeyi mağlup eden, el aziz, hüküm ve hikmet sahibi, el hakim olan Allah'ın katındadır. Ali İmran 126 Allah Azze ve Celle bir ümmete yardımını haram kılarsa, ondan sonra o gruba, hiçbir taife ve hiçbir devlet yardım edemez. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah'ın değer vermeyip aşağıladığını değerli kılacak kimse yoktur. Hac 18 ve bu ayeti vakada görmek istediğinde neredeyse dokunacak gibi olursun. Bizler dinimize bağlıyken kafirlerin beldelerine bu din ile girdik. Sahabe tarafından yapılan son savaş, tabiinde olmak üzere içlerinde bir sahabe vardı. Paris'e 20 kilometre uzaklıktaydı. Charles olmasaydı Paris de düşecekti. Sonra o Charles İtalyanları topladı da o yüzden çekilme kararı alındı. İşte bu dinimize tutunduğumuzdaydı. Yeryüzünü doğudan batıya kadar temsil ediyorduk. Önümüzde ne dağlar ne de denizler durabiliyordu. Lakin Müslümanlar dinlerini terk ettiklerinde kafirlerin kendi beldelerimize girmesine engel olamaz hale geldik ve nitekim girdiler de. Ve İslam ümmeti dinini terk ettiği zaman Allah Azze ve Celle'nin onu nasıl yardımsız bıraktığını öğrenmen için başka bir örnek daha. Yahudilerin elinde bulunan alan kilometrelerdir. Sayıları ise kadın ve çocuklarla beraber 3 ila 4 milyon arasındadır. Kendisini İslam'a nispet eden tağutların ellerinde bulunan alan ise milyonlarca hektardır ve bu beldelerin nüfusu 1 milyar 250 milyondur. Yahudiler ile ne kadar savaşa girdiler ve bu savaşların sonuçları nasıldı? Yahudilerle girdikleri hiçbir savaş yoktur ki Allah azze ve celle muhakkak onları zelil kılmış olmasın. Allah azze ve celle bu Yahudileri azınlık olmaları ile beraber zelil olmaları ile beraber necis olmaları ile beraber bu taউটların başlarına musallat etti. Çünkü bunlar Allah'ın kendilerini dost edinmediği ve kendilerine yardım etmediği bir savaşa girdiler. Azınlık olan ve hiçbir değeri olmayan bu kimseler bu taউটlara galip gelir hale geldi. Onlarla olan her savaşta can kaybı vardı, mühimmat kaybı vardı, cephane, silah kaybı vardı. ...ve fazla toprak kaybı vardı. Batı şeria nasıl gitti? Gazze nasıl gitti? Golan ne zaman gitti? Sina ne zaman gitti? Bunlar, Yahudilerle girdikleri bütün savaşların sonuçlarıdır. Araf tağutları, Yahudilerle savaşa girdiklerinde... ...girdikleri her savaşta toprakları teslim edip çekildiler... ...ve o toprakları Yahudiler işgal etti. Çünkü bunlar teşride, yasama yapmada... ...Yahudilerin hevasına uydular. Teşride, yasama yapmada... Hristiyanların hevasına uydular Ve Allah Azze ve Celle'nin şeriatını terk ettiler Allah Azze ve Celle bunları ne dost edinir Ne de bunlara yardım eder Aksi takdirde ölçüye bakar mısın 3 milyon kişi 1 milyar 250 milyon kişiye galip geliyor Vallahi ümmet ellerinde taşla bir araya gelse Bu Yahudileri öldürürler Lakin Allah Azze ve Celle kimi terk ederse Ona yardım edecek kimse yoktur Bu bir mesele Başka bir mesele ise Ayetler bazen seni durdurur Sonra ayete ve kendi haline bir bakarsın Allah Azze ve Celle Sana ve bana Ey Müslüman diyor Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet Ve onların heva Arzularına uyma Allah'ın sana indirdiği bazı hükümlerde Seni fitneye düşürmelerinden sakın Maide 49 Ey Müslüman Benden ve senden bu beldelerde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiz istenmekte Beldelerimizde Onların hevalarına ve kanunlarına göre hükmetmememiz istenmekte. Aralarında hükmet, yani Yahudi ve Hristiyanların arasında hükmet. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sonra da tekit ediyor ve onların heva, arzularına uyma, onlara Allah'ın hükümlerini uygularken ve aralarında Allah'ın hükümleriyle hükmederken onların hevalarından ve fitnelerinden sakın. Onların heva, arzularına uyma. Sonra Allahu Teala buyurdu ki Allah'ın sana indirdiği bazı hükümlerde seni fitneye düşürmelerinden sakın. Ey Müslüman, benden ve senden talep edilen Yahudi ve Hristiyanlar arasında Allah'ın hükmüyle hükmetmemizdir. İlişkilerimizde ve aralarında Allah'ın şeriatıyla hükmetmek konusunda dinimizin bir kısmından bizi vazgeçirmelerinden veya vazgeçmemizi kabul ettirmelerinden sakınmalıyız. Allah'ın sana indirdiği bazı hükümlerde seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bu ayet, Ümmetin vakasının neresinde? Müslümanlar bu ayetin neresinde? Şimdi ise kendi nefsimize Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek istediğimizde etrafımızı nelerin sardığını görüyorsunuz. Şimdiki çaba Amerika'da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek için değil. Bilakis biz Müslümanlar kendi beldelerimizde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek istiyoruz ama razı olmuyorlar. Dolayısıyla yapman gereken kendi nefsine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek, daha sonra da onların beldelerine gidip onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir. Dedelerimiz böyleydi. İşte bu dini yüklendikleri zaman Portekiz ve İspanya'dan oluşan Endülüs diyarına girdiler. Bu geniş alandaki insanlar iki ayda İslam'ı kabul ettiler. Komutan Musa bin Nusayr, Müslümanlar o beldelere girdikten iki ay sonra Emevi halifesine bir mektup yazdı ve Endülüs ehlinin İslam'a girdiğine dair bir mesaj gönderdi. Halife de mektubuna not düşerek dedi ki, Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların heva, arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği bazı hükümlerde seni fitneye düşürmelerinden sakın. İşte biz böyle olmalıyız. Ancak biz olmamız gerektiği gibi olmadığımız için bak halimize. Allah Subhanahu ve teala üzerimize mürtedleri musallat etti. Bu mürtedlere de Hristiyanları musallat etti. Ve bu da, Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini doğrulamaktadır. Hatırlayın, hani Allah demişti ki, Ey İsa, seni vefat ettirecek, kendime yükseltecek, kafirlerden ve onların tuzak ve hilelerinden temizleyeceğim. Sana tabi olanları kıyamete de kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca bana olacak. İhtilaf ettiğiniz konularda aranızda ben hükmedeceğim. Ali İmran 55 Bizim için en kutsal yer, Arap Yarımadası'nda olan Allah'ın mescidi haramıdır. Arap yarımadasının tağutuna musallat olan kim? Mide bulandırıcı mürted değil mi? Amerika'nın kölesine musallat olan bu kişi Obama değil mi? Üstelik musibetlerden biri de bu mürted İslam yarımadasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yarımadasını ziyaret ettiğinde güler yüzle saygıyla karşılanıyor ve o beldelerde olanlar mürtedin hükmünü bilmiyorlar sanki. Mürted güler yüzle ve saygıyla karşılanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mürted hakkında buyurdu ki kim dinini değiştirirse onu öldürün. Lakin onlar dinlerini terk ettikleri için Allah azze ve celle Hristiyanlıktan daha fazla olumsuz sıfatın kendisinde bir araya geldiği mürted olup daha sonra Hristiyan olan bu kimseyi bunlara musallat etti. Ve bu yöneticiler öyle bir zelil hale geldiler ki geçen yüzyılın 70'li yıllarında 1970 ve sonrası Amerika erken keşif için Suudi Arabistan'a bir Avax uçağı sattı. Bu uçağın görevi bir uçağın görev yerinden ne zaman kalktığını tespit etmektir. O hava alanından ve beldeden kalkan uçağı keşfeder. Ama Amerikalılar bu uçağı onlara sattığında F16 uçağını tespit etme özelliğini ondan çıkardılar. O zaman F16 uçağına da Ortadoğu'da bir tek İsrail olarak adlandırılan devlet sahipti. ''Dolayısıyla bu silahı sana neden sattılar? Zillete bakar mısın? Allah'a sığınırım böyle zelil bir durumdan.'' ''İsrail'den bir uçak kalkıyor. Suudi Avaks uçağı bunu keşfedemiyor. Ama Bağdat, Şam ya da Yemen'den uçak kalkarsa bunu rahatlıkla keşfedebiliyor. Sana tabi olanları kıyamete de kafirlerden üstün kılacağım.'' ''Dinlerini terk ettiklerinden bu hale geldiler. Lakin eğer dinimize dönersek Allah Azze ve Celle ne diyor dinle Gevşemeyin.'' ''Üzülmeyin, şayet inanıyorsanız üstün olan sizlersiniz.'' Ali İmran 139 ''Dolayısıyla küfredersek, inkar edersek Hristiyanlar bizden üstün olurlar. Lakin iman edersek biz onlara üstün geliriz. Fakat eğer beldeler Yahudi ve Hristiyanların hevalarıyla yönetilir ve Allah'ın şeriatı bir kenara itilirse nasıl onlara üstün geleceğiz?'' Bu sözlerimi söylüyorum ve hem kendim için hem de sizin için Allah'tan mağfiret diliyorum. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın ve sizde bereket kılsın. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin. İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak Soğdun cennete giden bütün yolları. Yakın yok dediğinde cihattan gayrı. Yakın yok dediğinde cihattan gayrı. İslam devletinde kurşun sıkmaya bir kurşunla